Birinci bölüm. Kliniğe girdiğimde hafif bir müzik sesi geliyor kulağıma. Çok eskilerden. Bizim gençlik zamanlarımızdan kalma ama insanların hala çok severek dinlediği bir müzik bu. You mean everything to me. Hüzünle karışık bir heyecan kaplıyor içimi. Kendimi tıpkı o zamanlardaki gibi hissediyorum. Yani genç, diri ve enerji dolu. Sonra asansör arasında şöyle bir kendime bakıyorum. Genç değilim ama hala yüksek bir enerjim var. İşte bu enerjiyi bana bu klinik ve biraz sonra odama girip çıkmaya başlayacak olan hastalarım veriyor. Bana genelde çok üzünlü hikayeler anlatsalar da benim odamdan çıkarken onların gözlerinde gördüğüm pırıltı, yorgunluk falan bırakmıyor bende. Masalarında oturan ve beni görünce gülümseyerek hafifçe ayağa kalkan sekreterlere ben de gülümseyerek odama geçiyorum. Bakalım bugün odama kimler girip kimler çıkacak, kimlerin kaderlerinin onlara ne tür cilveler yaptığını görecek, kimlerin dertlerini, acılarını paylaşacağım. Masama oturunca yeni bir dosya açmak üzere sol yanındaki dolaba doğru uzanırken Tuna fırtına gibi giriyor içeri. Sürekli okurlarım bilir, Tuna benim ofisteki yardımcım, elim kolum, neredeyse her şeyimdir. Elinde soğuğundan camı terlemiş kocaman bir bardak su var. Bu kadar kiloyla insan nasıl bu kadar çevik olabiliyor acaba? Ben hiçbir zaman böyle çevik, bu kadar hareketli olamadım. Kolejde beden eğitimi derslerinde öğretmenimizin öğretmenimiz bize sırayla uzun, üzeri deri kaplı bir masanın üzerinde takla attırırdı. Ne kadar zor gelirdi böyle şeyler bana. Tuna'ya şimdi şu halının üzerinde takla at desem saniyede atar. Hem de bu yaşta... Ve bu kiloyla. Kafamı kaldırsam Tuna hemen başlayacak konuşmaya ama kaldırmıyorum. Elinden bardağı alıp yaz kış hep buz gibi içtiğim suyu bir işte bitiriyorum. Bardağı masama koyarken Tuna karşımda heyecanla bekliyor. Yerinde duramıyor. Bana anlatacağı heyecanlı bir şeyler var demek ki. Kafamı kaldırmadan soruyorum. Tuna şu halının üzerinde bir takla atsana. Çok kısa bir sessizlikten sonra ikimiz birden gülmeye başlıyoruz. Sizin canınız sıkıldı galiba benimle uğraşmaya başladığınıza göre. İstersen bunu hemen yaparsın değil mi? Yaparım tabii ne var bunda? Tamam tamam. Şimdi söyle bakalım söyleyeceklerini. Şimdi içeri girecek olan hanımın adı Nalan. Çok değişik bir kadın. Gençliğimizin sinema artistlerine benziyor. En çok da Filiz Akın'a. Ama çok garip giyinmiş. Yeni moda böyle de bizim mi haberimiz yok? Yerlere kadar inen siyah, dantelli bir etek, üzerinde de kat kat yine siyah bir şeyler var. Bir elinde koca bir yelpaze, öbür elinde çanta, saçları bile eski model. Tahtından inmiş de bir onu zorla buraya getirmiş gibi. ne edimeleri eksik. Neler söylüyorsun sen Tuna? Masal falan mı yazacaksın? Nereden uydurdun bunları? Ne uydurması? Şimdi görünce siz de anlayacaksınız. Tuhaf işte. Neye kızdıysa yanındaki adamı elindeki yelpaze ile az kalsın dövecekti. Kadıncağa sinir krizi geçiriyor. Sonunda ben girdim araya. Görseniz öyle bir kadından bu tür hareketleri hiç beklemezsiniz. Diğer asıllar da şaşlı kaldı bu duruma. Televizyonda dedin seyreden gibi bakıyorlardı. Tabii ben onlar kadar rahat seyredemedim. Araya girmesem koca adamla başa çıkacaktı. Pes doğrusu. Bu bilgileri Tuna'dan ben istedim. İçeri girmeden önce hastalarımız, önce onun göz muayenesinden geçer. Hastalara şöyle bir bakar, onlarla konuşur. Sonra da fark ettiği önemli bir şey varsa mutlaka bana söyler. Çünkü benim hastalarım bu odada kendilerinin hayatının içinde hissetmezler. Benimle birlikte başka yerlerde gezinirler. Tuna ise onların hayatının içindeki hallerini görür. Bu bilgiler genelde çok işime yarar ama bugün biraz abarttı galiba. Yanındaki adam hem genç hem de yakışıklı. O da İbrahim Tatlıses'e benziyor. Maça falan ama hoş adam. İnsan onları birbirine hiç yakıştırmıyor. Ben yönetmen olsam o kadının yanına böyle bir adam asla koymazdım. Birinden birini değiştirmek gerek. Duna sen dün gece eski filmlerden birini seyretmiş olmayasın. Filiz Akınlar, İbrahim Tatlıses'ler falan. Son olarak da yönetmen oldun. Yok Gülseren Hanım şimdi görünce siz de bana hak vereceksiniz. Adam tıpkı İbrahim Tatlıses gibi kırmızı bir mont giymiş üzerine. Hani bir seferinde beraber Kıbrıs'a gitmiştik. Biz otururken İbo gelmişti yanımıza. Hani kırmızı bir mont vardı üzerinde. İşte tam da öyle. Uzun boylu, kara kaşlı, kara gözlü, iri yarı bir adam. Bir tek bıyığı eksik. Onun yerine de kirli sakalları var. Kadın o koca adamla nasıl başa çıktı anlayamadım. Oysa kendi ufak tefek biri ama durmadan ağlıyor. Hiçbirimiz onu sakinleştiremedik. Ben yönetmen olsam o kadını kraliçe rolünde oynatırdım. Zaten kılığı kıyafeti de uygun. Tuna yeter. Ama asıl söyleyeceğimi daha söylemedim. Adam kadını buraya zorla getirmiş. Zaten sizinle önce kendisi görüşmek istiyor. Kadına bol bol ilaç vermenizi isteyecekmiş. Başka türlü zapt edemiyorum diyor. Şimdi içeri nasıl alacağız bilmem ki. Bol bol ilaç verecekmişim. Sen şu adamı al bakayım içeri. Tamam. Ben de bu arada kadıncağızı sakinleştiririm. Tuna yine fırtına gibi çıkıyor dışarı. Bıraksam sabaha kadar konuşacak. Biraz sonra kapı kuvvetlice bir iki kez vurulduktan sonra uzun boylu, esmer, kirli sakallı, üzerine kırmızı bir mont giymiş genç bir erkek giriyor içeri. Tam da Tuna'nın anlattığı gibi. Gerçekten de benziyor İbrahim tatlı sesi. Elini biraz kaba ve geniş bir hareketle uzatıp bana kendini tanıtıyor ve hemen karşındaki koltuğa bacaklarını iki yana açarak oturuyor. Cep telefonunu ve araba anahtarını öndeki sehpaya gürültülü bir biçimde koyduktan sonra başını bana doğru çeviriyor. Koyu kahverengi gözlerinde hem sert hem de düzmece bir gülümseme var. Bulunduğu yeri yalnızca kendi hacmiyle kaplamaya çalışan, kendi gereğinden fazla önemseyen, insana pek de güvenmeyen bir havası var dik ve gururla bakıyor bana. İşini bir an önce bitirip gitmek istiyor galiba. Benim bakışlarımsa hiç de onunkiler gibi değil. Kulunu hafifçe masama dayayarak konuşmaya başlıyor. Doktor hanım, Nalan'ı buraya çok zor getirdim. Gitmem Allah gitmem diye tutturdu ama böyle devam edemeyiz. Kaç gündür canımdan bezdirdi beni. Sekreteriniz de gördü ya, durup durup kedi gibi üstüme atlıyor. Bıraksam beni öldürecek. Ben böyle şeylere izin vermem ama acıyorum haline. İşin kötüsü bir gün benim de ters tarafıma gelir diye korkuyorum. Bir vursam neye uğradığını şaşırır da bir de ölür kalır. Sonra ben suçlu olurum. Hani derler ya ölen mi öldüren mi diye. Ağzının kıyısında sevimsiz bir çizgi oluşuyor ama benim bakışlarım onun daha fazla bir şey söylemesine mani oluyor. Kadını nasıl daha aşağı alıyor? Sorun ne acaba? Nedir sorun? Size neden bu kadar çok kızdı? Hiç canım işte. Beni tapulu malı sanıyor. Biz Nalan'la yedi yıldır birlikte yaşıyoruz. Baştan ben buna deli gibi aşıktım. Gözüm ondan başkasını görmüyordu. Zaten ona elde etmek o zamanlar benim için çok uzak bir hayaldi. Çok uğraştım ama yine de pek ümidim yoktu. Nalan pek normal biri sayılmaz. Biraz garip bir kadındır. Biz onunla aynı şirkette çalışıyorduk. Kedinin ciğere baktığı gibi uzaktan bakar dururdum ona. Sadece ben mi? Şirketteki erkeklerin çoğunun aklı Nalan'daydı. Neyse uzatmayalım. Bizim patronun başına taş mı düştü nedir? Sen bu kızın şoförlüğünü yap. Her işinde ona yardım et dedi. Severdi beni patron. Bunu söylerken gururlu bir ifade yayılıyor yüzüne. Patronun onu sevmesi demek ki onu çok gururlandırmış. Hani derler ya kul istemiş bir göz, Allah vermiş iki göz... Ben sevinçten uçuyorum. İşte o zaman bildim zaten. Ben bu kadına ne yapar eder kendimi sevdiririm. O zamandan göz koydunuz yani. Yok canım çok önce gözüme kestirmişim de yanına yaklaşmak ne mümkün. Derken ateşle borut yan yana gelirse ne olur? Gerçi tahminimden uzun sürdü ama sonunda kuş kafese girdi. O kadar planlı yani. Yok canım siz anlamazsınız bu işlerden. Hangi işlerden? Aşktan yani? Aşkı ben de anlamazsam kim anlar acaba? Demek aşkını anlayan bir tek o var ve aşkından deli olduğu kadını bugün buraya terk etmek için getirmiş. Neden öyle düşündünüz? He? Aşktan anlamazsınız dediniz ya. Ha o mu? Damdan düşmeyen damdan düşenin halinden anlamaz derler. Siz hiç damdan düşmüşe benzemiyorsunuz. Hele bizim gibileri hiç anlamazsınız. ''Bizim gibiler ha?'' ''Sen, ben ayrı gruplardan mıyız?'' ''Ne kadar yanılıyor. Ben o biz dediği şeyin ta kendisiyim aslında ama sanki ne ben onu anlamak istiyorum ne de o beni.'' ''İşte bunda haklı. Sen gel önce hiç tanımadığın bir kadını aşağıla. Yerin dibine batır sonra da bana olan bana ona olan aşkını anlat.'' ''Ben seni şimdilik hiç anlamak istemiyorum arkadaş. Ne söyleyeceksen söyle ve bir an önce çık bu odadan. Benim kafamda daha fazla karıştırma.'' Düşündüklerim az da olsa yüzüme yansımış olmalı ki bana bakarken hafif bir endişe bulutu yüzünü yalayıp geçiyor. Siz yine şimdilik anladığımı farz edin öyleyse. Dinliyorum sizi. Şimdi böyle atıp tutsam da o zamanlar ben buna nasıl aşıktım. Onun uğruna nasıl deli divane oluyordum bir bilseniz. Biri bana deseydi ki ulan sen bu karıyı kendi elinle bırakıp gideceksin diye. Vallahi billahi inanmazdım. Meccun oldum da kendime çıkacak daha bulamadım. Ama ne diller döktüm. Sadece değil mi? Çok da gözyaşı döktüm uğrunda. Nalan bile bilmez bunları. Kadın ne de olsa aşağı tarafını göstermeyeceksin. Güzel. Anlamasam da yeni bir şeyler söylüyor bu adam. Demek öyle. Kadına aşağı tarafını göstermeyeceksin. Hem de bunu bir erkek söylüyor. Oysa ben bu sözleri daha çok kadınlardan duymuştum. İşte en sonunda Nalan'ı kafaya aldım. O da bana aşık oldu. Siz beni o zamanlar görseydiniz, yolda yürüyüşüm bile değişmişti. Vay ve dedim kendi kendime. Ulan sen neymişsin de haberin yokmuş. Kraliçeye edis çöktürdün. Kolay işler değil bunlar doktor hanım. Hele bizim gibiler için büyük işler bunlar. Büyük iş. Yine bizim gibiler diyor. Kendini benden ayırıyor. O ve ben başka dünyaların insanıyız. Buraya özel olarak beni kızdırmaya gelseydi... Beni bundan daha fazla kızdıracak bir şey söyleyemezdi. Ben hep her dünyanın insanı oldum ya da öyle olmak için çok gayret ettim. Hele ki bu insan bizim topraklarımızdansa o benim için çok değerlidir zaten. O bendendir. Ama bu adam beni kendinden saymıyor. Ama hiçbir şey durduğu yerde durmuyor. Aşk bile. İşte şimdi buraya bu kadından beni bir an önce kurtarasınız diye geldim. Niye? Niye? Çünkü bu sefer de ben başka birine aşık oldum. Gözlerinde çılgın bir parıltı beliriyor. Bir yandan da nasıl gamsız, tasasız bir adam. Ben karşımdaki insanları anlamak, kendimi onların yerine koyarak dinlemek isterim ama bu adamda bunu yapamıyorum. Karşımda oturanın gerçek bir insan olduğunu bile hissedemiyorum. Neyse, o benim hastam değil zaten. Bu işe fazla takılmamalıyım, onu anlamasam da olur. Tam yedi yıl sürdü bu beraberlik. Yedi yılın sonunda yavaş yavaş bendeki ezan azaldı. Kanıksadım galiba kadını. Derken geçenlerde bir barda Karadenizli bir kadın çıktı karşıma. Ama ne kadın. Aklım başımdan gitti. Fena tutuldum kadına. Nalan Hanım'la beraberken bu tür kaçamaklarının sep olur muydu? Pek olmazdı. Pek olmazdı diyor. Nalan o zamanlar benim kraliçem, prensesimdi. Hem aşık hem de hayrandım ona. Ne günlerdi ya. O günleri düşünürken hüzünlü bir mutluluk yapışıp kalıyor yüzüne. Bu adam bu haliyle Nalan denen bu kadından nasıl ayrılacak? Aşk bitti diyor ama beni hiç hissetmiyorum. Ben aşk adamıyım doktor hanım aşk. Aşıksam gözüm dünyayı görmez. Las kızını görünce kadın kalbimin ortasına bir bıçak gibi saplandı. ''Çıkar çıkarabilirsen. Belki beni havalara uçuracak. Azende çok süründürecek. Bu sefer de ona tutuldum. Nasıl da kıskanç. Bir yere kımıldayamıyorum. Baktım olmayacak. En iyisi Nalan'dan bir an önce ayrılayım dedim. Dürüst oldum ona. Dedim ki ben başkasına aşık oldum. Bu iş burada bitsin. Sen misin dürüst olan? Evi başıma yıktı. Telefonlarım derseniz hiç susmuyor. Bana bunu nasıl yaparsın diye yeri göğü inletiyor. Yahu hayatın bile bir sonu var.'' Bir gün hepimiz tahtalı köyü boylayacağız. Aşkın sonu olamaz mı? Ama anlatamadım ki. Kaç kere intihar etmeye kalktı. Güya bunlarla beni kandıracak. Dürüst olmak ne zaman utanmazlıkla, ihanetle, acımasızlıkla, küstahlıkla aynı şey olmuş ki? Nasıl bir adam bu? Onun için her şey ne kadar da basit. Evdeki hanımın sesi soluğu çıkmazsan sana ne oluyor be kadın? Sen kendini ne sanıyorsun? Yok artık. Üstelik evli ha? Bir de üstelik evli misiniz? Allah bağışlarsa üç de kızım var. Bizim Türkan hanım motoru oturur evinde ama Bulas kızının niyeti kötü. Beni bizim hanımdan bile kıskanıyor. Bir de Nailanı bilse kim bilir ne işler açacak başıma. ''Evde hanım, bir tarafta ondan ayrılmama kurunu intihara kalkışan bir sevgili, son olarak da yepyeni bir sevgili daha. Oh, keyifler gıcır adamda. Bütün bunları ne kadar da doğal anlatıyor. Karısı evden burnunu çıkarsa vurmaya kalkar ama kendine her şey serbest. ''Hay Allah, ben kızıyorum bu adama. Aslında bu odada bana anlatılan her şeyi son derece tarafsız bir şekilde dinlerim.'' ''Hiçbir şey için hiç kimseyi kafamdan bile olsa yargılamam. Sadece neden diye sorarım. Neden böyle yapıyor?'' Bu adamdan hoşlanmadım. Deve misali her yanı eğri buyri bunun. Bir an önce onunla işimi bitirmeliyim. Pardon adınız neydi? Hayri. Hayri bey anlaşılan kadınlarla başınız dertti ama yine de siz bu dertleri seviyorsunuz. Seviyorum da şunalan'dan beni bir an önce kurtarsanız doktor hanım. Yetti canıma. Artık ilaç mı veriyorsunuz uyuşturucu mu bilmem. Düşün yakamdan. İntihar falan deyip de benim başımı belaya sokmasın. Tamam Hayri Bey. sizin Nalan Hanım'ı merak etmeyin. Ben onu sakinleştirmenin bir yolunu bulurum. İnanmayan gözlerle bakıyor bana. Bu sefer ben de ona bakıyorum. Bu odaya gireli belki de ilk kez dikkatle bakıyorum ona. Sahte bir şeyler var onda. Beni rahatsız eden de bu sahtelik zaten. İnşallah bulursunuz ama ne de olsa siz de kadınsınız. Beni değil onu anlayacaksınız. Onu buraya anlamam için siz getirmediniz mi? Keşke bir gün las kızını da getirebilsem. Onu neden getirecekmişsiniz? Şimdi Nalan'ı görünce içinizden bana Nalan'ı okuyacaksınız ama las kızını görünce belki fikriniz değişir. Bu ötekilere benzemiyor. Bu Nalan'ın tam zıttı. Nalan beyazsa las kızı siyah. Açıyoruz rakaları sabaha kadar bir muhabbet bir muhabbet. Çünkü Külhan iyi bir kadın. Hele bir garsona seslenişi var ki, işte bunlara deli oluyorum. Nalan beni kötü alıştırmış. Ne diyor garsonlara? Alo diye bağırıyor. Garsonların bile ondan ödü kopuyor. Demek alo diyor. Aslında henüz Nalan Hanım'la tanışmadık ama sanırım bu laz kızı size daha uygun. Bir anda kıpkırmızı oluyor yüzü. Gözlerinden ateş çıkarken ağzımdan çıkan bu sözlere ben bile inanamıyorum. Bir kavga etmediğim kaldı adamla. Hay Allah. Siz çıkabilirsiniz Sayır Bey. Bana Nalan Hanım'ı gönderin. Bir şey söyleyip söylememekte bir an tereddüt ederken gözlerindeki öfkeyi görmemek için kör olmak lazım. Küçümsenen erkeğin kadına duyduğu nefret bu. Sonra hızla ayağa kalkıp sehpaya saçtığı ıvır zıvırı hızla topluyor. Öfkeli bir sesle. Nalan'a bol ilaç verin bol. Diyet talimat vermeyi de ihmal etmiyor. ''Oh çok şükür, daha kötü şeyler olmadan çıktı odadan. Ancak kafamda dönüp duran düşüncelere bir türlü engel olamıyorum. O düşüncelerden biri var ki en ön sırada kırmızı ışık gibi yanıp sönüp duruyor.'' Şöyle diyor bana, ''Ey Hayri beyefendi, bunları sen değil de o kadınlardan biri yapsaydı ne olurdu acaba?'' Hemen masamda duran sürahiden bir bardak su içip kendimi toparlamaya çalışıyorum. ''Bakalım Nalan nasıl bir kadın? Yıllarca bu adama nasıl katlanmış acaba?'' Açık duran kapıdan gelen gürültüyle başımı kaldırınca Tuna'nın kolunda sinirden adeta tepinen çocuk gibi başını sağa sola sallayarak, ayaklarını yerde sürüyerek ve çok canı acıyan birinin imdat çığlıklarına benzer sesler çıkararak bana doğru gelen kadını görüyorum. Tüm bu hareketler çaresizlik sinyalleri. Küçük çocuklar yapar bunu. Annesine sesini duyuramayan, hiç tanımadığı bu dünyada yapayalnız kaldığını sanıp ölümden kaçmaya çalışırken çırpınan çaresiz çocuklar. Bunlar yetişkin insanlara has davranışlar değil. Neden bu kadar korkuyor acaba? Bu panik neden? Ayrıca bu nasıl bir panik, nasıl bir çaresizlik? Tıpkı o çaresiz çocuğa yaklaşıyor gibi usulca kalkıyorum yerimden. Hiç konuşmadan, sadece dikkatle, özenle, sevgiyle bakıyorum gözlerinin içine. Bu dünyada her derden dermanınız sevgi olduğunu biliyorum çünkü. Öyle çaresiz, öyle panik içinde ki söylediklerimi duyacak halde değil. O şimdi bütün hücreleriyle korkuya teslim olmuş bir çocuk gibi. Onunla şu an sözlü değil, sözsüz iletişim kurabilirim ancak. Ona sevgiyle baktığımı, hareket etmediğimi, kendini bir şeylerden koruması gerekmediğini gördükçe o da gözlerini gözlerime dikiyor. Hafif ama çok hafifçe gülümsüyorum ona. O zaman daha dikkatle bakıyor yüzüme. Çığlıkları, çırpınışları azalıyor. Ben ona değil, Tuna'nın kolunda o bana doğru yaklaşıyor. Gözlerini açıp kapatıyor. Dudaklarıyla birlikte tüm vücudu yaprak gibi titriyor. Çok korkmuş bu kadın çok. Ama bu korku yeni değil. Ezelden biridir var içinde. Ona yabancı değil yani. Bir şeyler onun eski korkularını tetiklemiş. Yıllardır içinde hapsetmeye çalıştığı korkularını, çaresizliklerini, ölümü. Şimdi artık karşı karşıyayız. Ben yine hiç kımıldamadan usulca uzatıyorum elimi. Ne kadar yavaş hareket etsem de korkuyor. Gülümsememi biraz daha arttırıyorum. Onunla konuşmaya hazırlanıyorum ama şu anda ne söylediğim değil, nasıl söylediğim önemli. Sesimin tonu, konuşmamın ritmi nini kadar yumuşak olmalı. Konuşmaya başlamadan önce hmm diye hafif yumuşak bir ses çıkıyor benden. Tuna da şaşkın. Kadının kolunu sıkıca tutarken yüzü gözü ter içinde kalmış. Ona gözümle... ''Bırak'' diye işaret ediyorum. Hayri arkasına bırakarak koridorda uzaklaşırken Tuna da kadını yavaşça bırakıyor. Kolları usul usul aşağı inerken titremesi azalıyor genç kadının. Çığlıklar zaten çoktan sustu. Ona doğru uzanan elim çok yavaş hareket ediyor. Gözü elimde. Tutmamdan korkuyor. Tutmuyorum. Elimle koluna yavaşça dokunuyor. O kolu elimle seviyorum. Sonra aynı şeyi öteki elimle yapmaya çalışıyorum. Bakışlarındaki dehşet yumuşuyor, gözleri kısılıyor, kasları ufak ufak gevşemeye başlıyor. Ağlamaktan kızarmış gözlerindeki derin, keskin ve korku dolu bakışlardan etkileniyorum. Yemyeşil gözleri var. İnsanların hüznü en çok gözlerinin içindedir ve o hüznü onun yemyeşil gözlerinde görüyorum ben. Yumuşacık bir sesle şöyle diyorum. Gözleriniz ne güzelmiş sizin ama çok üzünlü bakıyorlar. Ninni söyler gibi. Nihayet ona söylediklerimi duyacak, anlayacak hale geldi. Şimdi de onu nasıl bir yere getirdiklerini, benim nasıl biri olduğumu keşfetmeye çalışıyor. Bilmiyor ki bu oda aslında onun çok önceden gelmesi gereken bir yer ve ben onu dinlemeye, anlamaya çoktan hazırım. Hayri'yi anlamasam da onu anlayacağım. Yavaşça ellerimi yukarı doğru kaldırıyor, gülerek konuşuyorum. Tamam teslim oluyorum, ben suçsuzum. Kötü bir niyetim yok Nalan Hanım. O yine soran gözlerle bana bakmaya devam ediyor. Ne kadar güzel olduğunu acaba biliyor mu? Bir kadının ne kadar güzel olduğunu bilmesi iyi mi yoksa kötü mü? Ben küçükken anneannem hep güzelin kaderi olmaz, Allah çirkin kaderi versin derdi. Yaşadıkça bu sözünün ne kadar doğru olduğunu görüyorum. İnsanın kaderini değiştiren güzelliği değil, güzelliğin artırdığı beklentileridir. Hayattan ve insanlardan ne kadar çok şey beklersek, hayal kırıklıklarımız da o kadar çok ve derin oluyor. Güzellik bazen çok bencilleştiriyor insanları, bazen de başkalarını daha kolay küçümseyebiliyor güzel insanlar. Ve bu büyük avantaj böylece bir dezavantaja dönebiliyor ve mutluluğu adam yerine koymadıkları o çirkinler kadar bile tadamıyorlar. Şimdi artık bana mahsun gözlerle bakan bu dünya güzeli kadın da inşallah güzelliğinin kurbanı olmamıştır. Sonra da ona yine gülerek elimi uzatıyorum. Elleri küçük, düzgün ve bakımlı. Pembojeler var tırnaklarında, yüzük yok. O da bana gülümsemeye çalışıyor. Ama bunu istese de beceremiyor. Öyle kederli ki. Yer gösteriyorum. Buyurun oturun. Giydiği siyah, bol ve uzun pardüsünün etekleri koltuğa doğru adım atarken arkaya doğru havalanıyor. Parde suyu üzerinden yavaşça sıyırınca yine siyah, incecik bir bluz. Onun üstünde yerlere kadar uzanan bir yelek, altında da uzun dantel eteği görüyorum. Ayağındaki siyah deri çizmeler var, teni bembeyaz. Açık kumral saçlarını hafifçe arkadan toplamış. Boynuna bağladığı beyaz ipek fular da dalga dalga yere kadar uzanıyor. Tuna haklı, bu kadına ben de kraliçe verdim. Gözünü benden hiç ayırmadan yavaşça oturuyor koltuğa. Ne söyleyeceğini, nereden başlayacağını bilemeden ellerini çantasının üzerinde birleştirmiş, öylece duruyor. Küçük ve düzgün burnu ve biçimli dudakları var. Alnı hafif kavisli, parlak, pembe ruju, yeşil göz kalemi ve açık yeşil göz farıyla makyajı bile sanki başka bir dönemden kalma. Dudağının sol üst köşesindeki siyah ben bu nostaljik havayı iyice arttırıyor. Bu güzel yüzünün hatları sanki ağır bir yorgunlukla sabitlenmiş. Kendini ortaya koymadan önce karşı tarafı tartmaya çalışıyor. Garip ama daha ilk görünüşte güven veriyor insana. Masama geçerken boynundaki küçük kolyeye bakıyorum. Bu kadın sanırım 35 yaşlarında ama ruhunun daha genç kaldığına eminim. Ancak bu kendine iyi bakmak, yaşanmak gibi bir şey değil. Sanki büyüyememek gibi bir şey. Çocukluğunda bir yerlere takılmış olmalı. Ama onu bu kadar korkutan ne? Sanki... Onu korkutan şey dışında değil de bu odada gibi. Cildi bir bebeğin ki kadar ince ve beyaz, sanki yıllarını bir cam fanusun içinde geçirmiş. Güzel olan her şey insanlarda hafiften bir saygı uyandırır. Ben de ona biraz saygı, biraz da hayranlıkla bakıyorum. O da bana karşı nazik olmaya çalışıyor ama nezaketinde bile bir huzursuzluk gizli. Saf, çok saf bir pırıltı var gözlerinde. Dudakları hafifçe titriyor. Artık işe başlama zamanı. Hoş geldiniz Nalan Hanım. Onunla da ağzından çıkarken buruk bir tat yayılıyor ağzıma. Nalan. İnsanlar adıyla doğar ve onun adı Nalan. Yani ağlayan, inleyen anlamına gelen bir kelime bu. O da öyle yapıyor zaten. Adına uygun davranıyor. Hemen ardından ona ne kadar güzel bir kadın olduğunu söylüyorum. Benim bu övgü dolu sözlerim onu biraz rahatlatıyor ama gözlerindeki korkuyu silmiyor ve aniden ağlamaya başlıyor. Uğrunda bu kadar dök, gözyaşı döktüğünüz kişi bunu hak ediyor mu bari? Cevap vermek yerine ağlamaya, daha çok ağlamaya devam ediyor. Gözlerini sildiğim mendil küçük ve ipek. Acaba üzerine isminin baş harfleri değiştirmiş mi? Düş kırıklarını, umudu, umutsuzluğu, korkuyu anlatmak o kadar kolay mı? Ne kadar da narin. Hayatı boyunca böyle bir acı hiç çekmemiş sanki. Acıya bile yabancı mı bu kadın? İpek mendil gözyaşlarını silmeye yetmedi. Onu önümdeki kutudan birkaç mendil uzatıyorum. Titreyen eliyle alıyor mendilleri. Tanrım ne kadar çok ağlıyor bu kadın. Nasıl acı, nasıl bir feryat bu? Yüreği nasıl da alev alev yanıyor? Hani şarkılarda hep söylenir ya... Ölüm mü, ayrılık mı diye. Demek hayriden ayrılmak ona ölümden bile zor geliyor. Nasıl da bağlanmış ona. Sanki biri gelmiş, yüreğini yerinden koparıyor. Bu kadar yoğun bir acıya tanıklık etmek bu mesleğin en zor yanı galiba. Diğer duygularda kişiden kişiye bulaşır ama böylesine acı ve kedere tanıklık etmek, ortak olmak, paylaşmak çok zor. Masal lambalarının ışığında onun derin derin hıçkırık seslerini dinleyerek, hüzünlenerek bakıyorum ona. Aslında bu kadar çok ağladığı için bir yandan da utanıyor benden. Utanmak? Ne garip bir duygu utanmak. Ama ne kadar insanca. Sanırım insandan başka hiçbir canlı utanmayı bilmiyor. İnsanların da hepsi değil, yalnızca bir kısmı. Yani utanacak kadar insan kalanlar başarabiliyor bunu. Şimdi ona utanma, rahat rahat ağla desem daha çok utanacak. En iyisi sessiz kalarak bu acıya saygı göstermek. Benim onu anladığımı, onunla birlikte hüzünlendiğimi, ona yardım etmeye çalıştığımı hissetti galiba. Artık hiçbir şey sormama gerek yok. Yaşadıklarını benimle paylaşmaya hazır. Ona masanda duran sürahiden bir bardak su alıp ikram ediyorum. Uzanıp alıyor. Birkaç yudum içtikten sonra yanındaki sehpaya bırakıp başını kaldırıyor. Derin derin bakıyor gözlerime. Sonra bir iki kere yutkunduktan sonra başlıyor anlatmaya. Hayri ile bir süredir beraberiz. Çok sevdim onu. O da beni. Eşimden ayrıldım. Hayri hala evli ve üç kızı var. Çocuklarının yüzünden eşinden ayrılamadı. Ben de üstülemedim zaten. Çocukları babasız kalsın istemedim. Dudaklarını iki tarafa geldikçe yanaklarındaki gamzeler daha belirgin oluyor. Demek Hayri'nin çocuklarının babasız kalmasını istemiyor. Her zaman seçme şansımız olmayabilir. Bazen en iyi çözüm sadece rıza göstermektir. O da öyle yapmış galiba. Bana çok düşkündü. Onunla birlikte hayatımın en güzel zamanlarını yaşadım. Bu ilişkinin ömür boyu süreceğinden öyle emindim ki. Ancak on gün önce hayatımda başka bir kadın var, onu seviyorum dedi. Bir gün aniden böyle söyledi işte. Aklımı kaybedeceğim sandım, delirdim galiba. Sonra böyle oldum. Hayatımda yüksek sesle bile konuşamazken saçma sapan şeyler yapmaya başladım. Ağladım, bağırdım, sokaklara attım kendimi. Sabahlara kadar ne ben uyudum ne de onu uyuttum. Ben bunu hak etmedim Gülseren Hanım. İnanın hiç hak etmedim. Bunları söylerken yüzü bir yerleri çok ağrıyormuş gibi buruluyor. Sesi de kendi gibi ağır, çekingen, zarif, dokunaklı ve kırılgan. İnsan onu dinlerken sözcüklerin ne kadar cılım... Cılız ve çelimsiz kaldığını, gerçek denilen şeyin doğasının ne kadar ele avuca sığmaz ve kaypak olduğunu, duygular karşısındaki tanımların, terimlerin nasıl da yetmediğini daha iyi anlıyor. Uzun süredir evli ve çocuklu bir adamla beraber yaşıyor. Kendisi dul. Belki de kocasından hayra uyrun, uğruna ayrıldı. Ve bir gün bir başka kadın var. Artık onu seviyorum diyor adam. Eyvah. Bana ihanet eden bu adamdan nefret etmem gerekir ama olmuyor. Onu görmeden, onun sesini duyamadan yapamıyorum. Ben honsuz yaşayamam. Ölürüm, ölürüm, bu, bunu bana yapamaz. Yine başlıyor ağlamaya. Adeta isyan ediyor hayata. Ve bu ağlamalar yine çok içten. O ağlarken çektiği acıyı bana da fena halde duyuruyor. Karşınızda ağla, ağrıdan, ısraptan, kıvrım kıvrım kıvranan biri olduğunu düşünün. Siz de ona bakıyorsunuz ama elinizden bir şey gelmiyor. Güya bunca yıldır acıya alışkınım. Çok aşk acısı gördüm. Dinledim ama hiçbir beni bu kadar etkilememişti. Çünkü hiçbiri bu genç kadın kadar ısrap çekmiyordu. Aşk dediğin insanı havalara uçurduğu kadar da acıtır zaten. Bunu biliyorum. Bu kadınınki sanki başka türlü bir şey. Bu nasıl bir aşk acaba? Bazı kadınlar kolay ele geçiremeyeceklerini sandıkları, davranışları önceden kestirilemeyen, güven vermeyen, ihanete ve karanlığa açık erkeklere ilgi duyarlar. Bu tür kadınların sorunları erkeklerle değil, bu karanlığı arzulayan kendi üç dünyalarıyla ilgilidir. Yani asıl sorunlar kendileridir. Nalan de böyle biri mi acaba? Gerçi biraz önce Hayri'yi gördüm. Hiç de zor elde edilen birine benzemiyordu. Zaten yıllarca Nalan'ın peşinden koştuğunu kendi anlattı. Ayrıca aralarında her bakımdan çok fark var. Nalan eğitimli, kültürlü, ibarede bir yetişmiş birine benziyor. Hayri ise başka dünyaların adamı. Başka dünyaların adamı. Ha? Bu sefer de onu ayrı bir yere koyan benim. Yakaladım kendimi. Bu işte bir terslik var ama şimdilik bunun ne olduğunu anlayamıyorum. İçimde bir sıkıntı var. Onu günde yüz kere arıyorum. Artık onun da dayanacak hali kalmadı ama yine de buraya beni o getirdi. Güya sakinleşirsen benden daha kolay kurtulacak. Şimdi anladım. Onun için bol ilaç verin deyip duruyor. Acelesi var yani. Size de söyledi değil mi? Ne yapacağımı şaşırdım. Bunu bana yapamaz. Yıllar sonra beni böyle terk edemez. Hakkı yok buna. Hiç adalet yok mu bu dünyada? Ben ona bütün hayatımı verdim. Onun uğruna neleri göze aldım. Beni nasıl terk eder? Buna dayanamam, intihar ederim. Yeter artık bu hayatın bana ettiği. Böyle bir hayat istemiyorum ben. Ölür kurtulurum her şeyden. Hayri de söz etmişti. İçim acımayla karışık bir öfke duygusu yalayıp geçiyor. İntihar düşüncesi bana hep böyle hissettirir. Bu sözlerde ben de dahil bütün dünyada bir dünyaya bir tehdit var sanki. Demek ona bu kadar çok güvendi. Bana deli gibi aşıktı. Bir zamanlar bunu günde yüz kere söylüyor, bensiz nefes bile alamıyordu. İnandım ona. Hala da inanıyorum. O bensiz yapamaz. Belki de beni üzmek denemek için böyle yapıyor. O benden ayrılamaz. Biz hayatımızla ilgili planlar yaparken hayat genelde kendi yaptığı planlarla meşguldür. Bu hikayede de öyle olmuş galiba. Hayatın planları her zaman gerçek. Bizimkilerse çoğu zaman sadece hayaldir. Bu hayallerin hangisi hayatınkilerle uyuşacak işte biz bunu bilemeyiz. Demek Nalan'da da böyle olmuş. Gerçekleri görmeye ne cesareti var ne de gücü. Ruhu ne kadar kırılgan, içinde bulunduğu sorunlarla baş etmeye çalışmak yerine ölüp kurtulmak istiyor. Mücadele etmek yerine kaçmayı yeğliyor. Sadece güzel olmak insana yetmez ben Nalan. Şimdi eline kılıcı alıp savaşma zamanı. Ama senin ellerin hiç kılıç tutmamış galiba. Savaşmanın da acemilsisin sen. Şimdi sana kılıcı uzatacağım. Bakalım tutabilecek misin? Nayla Hanım sanırım hiç beklemediğiniz anda ağır bir darbe almışsınız. Şaşırmakta, da, üzülmekte haklısınız. Hayri Bey'i çok sevdiğinizi görüyorum. Hayri Bey sizi buraya biraz daha sakin olasınız ve intihar etmeyesiniz diye getirmiş ama psikiyatri insanları sakinleşmekten, sakinleştirmekten başka da işe yarar. Gözlerinde belli belirsiz bir pırıltının geçtiğini fark ediyorum. Ağlama ve feryat sesleri bir anda duruyor. Odadaki hüzün bir anda dağılıyor sanki. Şimdi ağrının kesildiği, acının bir anlık bile olsa durduğunu görüyorum. Dikkat kesilmiş beni dinliyor. Bir umut ışığı var benim sözlerimde ve o bu umuda bütün gücüyle tutunuyor. Demek o kadar da acemi değil. Evet kendi rahatı için getirdi beni. Sanırım benden bir an önce kurtulmak istiyor. Yıllar süren bir ilişki aniden bitiyorsa ve bu karar tek taraflı olarak alınıyorsa kararı alan da en az sizin kadar etkilenecektir. Ama siz böyle yaparak onun işini kolaylaştırıyorsunuz. Çünkü siz bu kararı şiddetle itiraz ettikçe karşı taraf sizinle uğraşmaktan kendi duygularını gözden geçirmeye fırsat bulamaz. Ve sizden kurtulmak tek ve kesin hedef haline gelir. Gözlerini dikmiş bana bakıyor. Onun düşündüklerinden çok farklı şeyler söyledim. Bana inanmakta ve güvenmekte zorlanıyor. O buraya zorla getirilmiş, düzelmek, rahatlamak istemiyor. Çünkü Hayri'yi böyle bağırıp çağırarak, olay çıkararak elinde tutuyor. Onu kaybetmek istemediği kesin. Ama sanki bunun altında daha büyük bir korku gizli. Öyle galiba. Uzattığım kılıcı tuttu. Onun her şeyden önce hayattan bu kadar korkmaması gerekiyor. Kendine güvenebilmeyi, biraz dik durmayı öğrenirse her şey daha kolay olacak. Ancak aklım bir yandan da Hayri'ye gidiyor. O evli ve üç çocuk sahibi bir adam. Karısının Nalan'la aldattığı yetmezmiş gibi şimdi bir de üçüncü kadın giriyor hayatına. Bu adam ne yapmaya çalışıyor acaba? Hayatı bu kadar hafife alırken asıl hedefte kendisinin olduğunu hiç görmüyor mu? Biraz Hayri Bey'den bahsedin bana. Hayri deyince gözleri parlıyor. Ne kadar çok seviyor bu adamı. kızı da çok sevmiş onu. Hay Allah. Hayri benden 7 yaş küçük. Ben 45 yaşındayım ama o 38. Hayret, demek 45 yaşında. Yaşını hiç göstermiyor. Ben onu Hayri'den küçük sandım. Hayri ile aynı şirkette çalışıyorduk. Ben iç mimarım. Evden işe, işten eve yetişen, hep başı önünde gezen, evlilikte aradığını bulamamış mutsuz bir kadındım. Ne aramıştınız evlilikte? Herkesin aradığını, aşkı, sevgiyi, ilgiyi, kocam beni çok sevsin istedim. En çok bunu istedim. Ama sevmedi. Kocası tarafından sevilmemek bir kadın için ne kadar acı verici. Bunu hissedip de mutlu olan bir kadın var mıdır acaba bu dünyada? Aydın, yani eşim beni sevmeseydi, ben bugünkü ben olabilir miydim? Hiç sanmıyorum. Düşünmek bile acı veriyor insana. Ağır, çok ağır bir ceza bu. Kocam beni sevsin istedim dediniz. Siz kocanızı sever miydiniz? O beni sevse belki de ben de onu severdim. Bu net bir cevap olmadı. Evlenmeden önce eşinizi seviyor muydunuz? Beni sever sandım. Seviyor gibiydi o zamanlar. Yani ne onun sevgisinden emindiniz ne de kendinizinkinden. Bilmem çok heyecanlı günlerdi. Hayatında ilk kez bir erkekte çıkıyordum. Bana ilgi gösteriyor, sık sık arıyor, hediyeler alıyordu. Üstelik budum bunları yaparken ben kendimi suçlu hissetmiyordum. Ailem buna izin veriyordu. İlginç sözler bunlar. Nasıl bir geçmişten geliyor bu kadın? Gençliğinde hiç mi kaçamak yapmamış? Hiç mi birilerine aşık olmasa bile hayranlık duymamış? Daha başında mı yaşamış? Daha önce buna benzer şeyler yaşamadınız mı hiç? Yaşamadım. Hiç yaşamadım. Biraz içe dönük bir kişiliğim var ama toplum içinde çok farklıyım. Eğer işin içinde bir pislik yoksa herkese çok yakın ve sevecen davranırım. Pislik? Yani aşk meşgı falan. Aşka pislik diyor ama biraz önce aşkından öleceğini söylüyordu. Aşk için pislik tabirini kullanan birini ilk kez görüyorum. Öyleyse şimdi boğazına kadar pisliğe batmış bu kadın. Bunu ben söylemiyorum. Kendisi söylüyor. Ne garip. Tam anlayamadım galiba. Aşık olma kötü bir şey mi sizce? Kafam karışık galiba. Ben de ne dediğimi bilmiyorum. Evlenmeden önce böyle şeyler bana yasaklandığı için o zamanlar bunu çok ayıp sanırdım. Ailemin kurallarına uymak, onlara ihanet etmemek için ben de elimden geleni yaptım. Aşkı aileye ihanet olarak görüyor. Öyleyse şimdi yaptığına ne diyor? Yedi yıldır evli ve üç çocuklu bir adamla beraber yaşıyor. Sanırım kocasından bile bu aşk yüzünden ayrıldı. Toplum asıl ihanesi burada görür. Onun doğruları da çok farklı. Böyle bir kadın Hayra gibi bir adama böylesine aşık oluyorsa bunun altında eminim benim şimdilik bilmediğim pek çok şey var. Farklı bir hikaye bu. Bütün bunların mutlaka bir nedeni olmalı ve ben o nedenleri bulmadan, görmeden, anlamadan bu bilmeceyi çözemem. Heyecanlanıyorum. Yani evlenmeniz aşk ve sevgi üzerine kurulmadı. Hayatın önünüze çıkardığı ilk yola sapı verdiniz. Aynen öyle oldu ama yine de mutlu ve heyecanlıydım. Eskiden beri bir tek erkek tarafından çok sevilmek, kendimi değerli hissetmek gibi hayallerim vardı. Hem bir erkeğin beni çok seveceğine inanmaz hem de deli gibi isterdim bunu. Sedat da yani evlendiğim adam bu hayallerimi artırıyordu. Kalabalık bir aileye gelin gidiyordum. Bundan da çok memnundum çünkü çok yalnız bir aileden geldim ben. Nasıl yani? Şimdi oralara girmek istemiyorum. Demek ki problemleri çözecek cevaplar oralarda bir yerlerde gizli. Şimdi olmasa da bir gün mutlaka. Tamam sonra ne oldu? Hayal bile bir dayanak arıyor kendine. Bir umut, birazcık ışık. Bu işi hiç göstermedi bana Sedat. Sanki aynı evde aynı evi paylaşan iki yabancı gibiydik. Ailesi de olmasa kendi evde çok yalnız hissedecektim. Nasıl tanıştınız Sedatla? Çalıştığım şirketin sahibi Rafet Beydi. Rafet Koroğlu. Sonra ben kayınpederim oldu. Rafet Koroğlu'nun geleni miydiniz? Evet tanıyor musunuz onu? ''Onu kim tanımaz ki? Gazetelerde, televizyonlarda sık sık görüyoruz. Demek siz onun geliniydiniz.'' ''Öyleydim zamanlar.'' Kafam fena halde karışıyor. Eminim ünlü iş adamı Rafet Koroğlu'nun gelini olmak için can atan pek çok genç kız vardır. Şimdi ise Hayri gibi biri için ölmeye bile razı. ''Sen öyle bir yerden kalk gel Hayri'ye aşık ol. Bu kadın bir özgürlük kahramanı mı yoksa ne yaptığını kendi de mi bilmiyor?'' Önce o düğünü, sonra da ayrılığı aylarca gazeteler yazmış, televizyondaki magazin programları uzun uzun bu ayrılıktan söz etmişti. Demek Nalan o hikayenin baş kahramanı. Zaten Sedat'la da iş yerinde tanıştık. Babasının şirketinin dekorasyon bölümünden sorumluydu Sedat. Kısa bir süre arkadaşlık ettik. Zaten bu arkadaşlığın asıl mimarı da Sedat değil, Rafet Bey'miş. Beni oğluna o oğlu tavsiye etmiş. Benim ailem de çok destekledi bu evliliği. Derken evlendik işte. Dilere destan bir düğünle evlendiğinizi biliyorum. Aile meraklı bu işlere. Sizin hoşunuza gitmedi mi yani? Doğru söylemek gerekirse çok hoşuma gitti. O zamanlar kendimi masal prensesi gibi hissediyordum. Gazeteciler, televizyoncular bir an bırakmıyordu peşimi. Ne yapsam olay oluyor. Bir hata yapacağım diye ödüm kopuyordu. Bir yandan da sevinçten içim içime sığmıyor. Ev kalabalıktı. Kayınvalidem Gülümser Hanım bana hep sarı gelinim diye... Diyen kayınpederim Rafet Bey, kayınbiraderlerim Suat ve ikizim Muzaffer'le hep birlikte yaşıyorduk. Neden hep birlikte? Size neden ayrı bir ev açmadılar? Aslında evlerimiz ayrıydı. Adamlar zaten inşaat yapıyorlar. Öyle bir ev yapmışlar ki kendilerine. Hem her daire ayrı hem de ortak alanlar var. Ve akşam yemekleri mutlaka o ortak alanlarda hep birlikte yeniyor. Evde yaşayan herkesin farklı bir kişiliği ve farklı sorunları vardı. Hepsi zor insanlardı ama onlarla hiçbir sorun yaşamadım. Ancak aynı yakınlığı kocamdan hiç görmedim. Onu nasıl yola getireceğimi, benimle nasıl ilgilenmesini sağlayacağımı bilemedim. Çok uğraştım ama inanın yapamadım. Onu hep kapıda karşılar, hep bakımlı olmaya özen gösterir. Ona güler yüzlü davranırdım. Hizmetçiler dururken ona ben hizmet eder. Bir dediğini iki etmez, hangi yemeği severse onu yaptırır. Arada bir kısa bile ona cevap vermezdim. Bunların hiçbiri ona yetmedi. Yetmez zaten. Erkekler hem bu hizmetlerin hepsini ister hem de karşılarında muhabbet edebilecekleri muhatap alabilecekleri neşeli enerjik arada bir onlarla kavga eden küsen onları hayatı sıkı sıkı bağlayan güçlü kadınları sever. Bu erkekler de ne çok şey istiyor bizden. Çocuğunuz yok değil mi? Yok. Aslında bir çocuğumuz oldu ama erken doğdu. Kayınpederin bütün doktorları seferber etti ama yine de olmadı. Oğlumuzu üç gün sonra kaybettik. Üzüldüm. Bir anne için zor iş bunlar. Bir anne için değil mi? Nasıl bir cevap bu? Annenin altını çiziyor. Neden acaba? Çok zor günlerdi onlar. Zaten biraz da o doğumdan sonra bozuldu ilişkimiz. Neden? Onlar hemen yeniden hamile kalmamı, bir an önce sağlıklı bir çocuk doğurmamı istediler. Hatta bu konuda çok ısrarcı oldular ama... Ben o ara bunu göze alacak durumda değildim. Korktum. Korktunuz. Yine kaybetmekten mi? Bilmiyorum. Çocuğu kaybettikten sonra çok zor bir 6 ay geçirdim. Odamdan çıkmak istemiyordum zaten. Doğum sonrası depresyonu geçirmiş olmayasınız? Öyle dedi zaten gittiğim psikiyatrist. ''Sonra tedavileri falan derken düzeldim ama yaşadığım şeyler düzelmedi. Sedat yine aynı Sedat'tı. O zamandır acı çektiğimi sanıyordum. Meğer onlar bir şey değilmiş. Asıl şimdi anladım acı çekmek neymiş. Hayrisiz yaşamaya dayanamam ben Gülseren Hanım.'' ''Konuyu tekrar bugüne, Hayri'ye getiriyor. Ondan başka bir şey konuşmaya bile tahammülü yok. Aşk işte tam olarak böyle bir şey. İnsanın aklını başından almakla yetinmiyor. Başka bir düşünceye bile izin vermiyor.'' beyni de gönlü de aşkın istilası altında. Hatta aşkın tiryakisi olmuş. Yağmurlu bir akşamda. Yağmurlu bir akşamda deyip susuyor. Yine aşkı anlatacak. Aşkı dinlemek bile öyle güzel ki demek yağmurlu bir akşamda. Bizimki de öyleydi. Yağmurlu bir akşamda ve biz aydan, Aydınla bahçe evler sokaklarında geziniyorduk. Yine havadan sudan bir şeyler konuşurken Tıp tıp diye başımıza düşen yağmur damlaları bizi birbirimize iyice yaklaştırmıştı. Aydın yağmurdan korumak ister gibi üstündeki siyah pardesüyle beni sarmış, yeşil gözlerini gözlerime dikmiş, bir şey söyleyemiyor ama gözlerini de benden ayıramıyordu. Ne güzeldi Aydın'ın gözleri. O gün çarşıları dolaşmış, alışveriş yapan, birbiriyle konuşan, kıkırdayan, neşeli, hayat dolu kadınlara baktıkça kendimi çok kötü hissetmiştim. Çünkü bir gün önce doğum günümdü ve eşim çoğu zaman yaptığı gibi yine doğum günümü unutmuş, beni yine yok saymıştı. Yok sayılmak hem de kocası tarafından. Aslında yok sayılmak çocukluktaki tehlikeli bir duygudur. Ebeveyni özellikle annesi tarafından ihmal edilen, yeteri kadar özen ve şefkat gösterilemeyen çocuklara anne tarafından verilen mesaj tam da budur. Sen yoksun. İşte anneleri tarafından bu mesajı alan çocuklar büyüdükleri zaman bu tür mesajlara karşı çok hassas olurlar. Dikkatler hep onların üzerinde olsun isterler. Olmayınca da çok kırılırlar. Bir kısmı da hepten küser dünyaya. Nalan'ın çocukluğunda da böyle bir mesaj mı var acaba? İşte o akşam Hayri beni her zamanki gibi oradan almış eve götürüyordu. Benim gözlerim dolmuş, kendi halime ağlıyordum. Ne kadar yalnızdım ben bu dünyada. Çevrem, beni çok mutlu sanan insanlarla doluydu. Ben hep böyle yalnız mı yaşayacaktım? Hiç mi bir sevenim, bir sahibim olmayacaktı? Bu ceza ne zaman bitecek? Ben ölmeden bu dünyaya, bana hiç mi kucak açmayacaktı? Derken, işte o gün yüzümdeki maske düşüverdi. Hıçkırarak ağlamaya başlayınca Hayri çok üzüldü halime. Önce ne yapacağını bilemedi. Sonra bu halde beni eve götürmek istemedi. Bilmediğim uzak bir yerlerde durdurdu arabayı. Beni göl kenarında bir yerde indirdi arabadan. Birkaç masası olan, ortada sıcacık çorba yanan bir yerde birlikte çay içtik. Bir şey söylemedi. Sadece bakışlarıyla sakinleştirdi beni. Yağmura bakın ne güzel yağıyor dedi sadece ama gözlerindeki ateş benim yüreğime iyi geldi. Ah bu yağmur diyorum içimden yine. Ben de ne çok severim yağmuru. Onda her zaman böyle bir şey bulurum. Yağmur bir yandan, gözlerdeki ateş bir yandan. Daha ne olsun? O günden sonra Hayri'nin gözlerindeki ateş yüreğime çakılı kaldı. Ama o nasıl ateşse yakmadı. ısıttı beni. Ertesi gün sabah yataktan kalktığımda daha iyi hissediyordum kendimi. Hayri hiç yoktu aklımda. Kaldığım yerden hayata devam ettim. Aile de zaten sorun hiç bitmiyordu. Sedat yine aynı Sedat'ta ama sanki ben değişmiştim. Hayri yine hep yanımdaydı. Bana her zamanki gibi çok saygılı ve ilgili davranıyordu. Bir şey üzüldüm mü, sıkıldım mı diye gözü benden ayrılmıyordu ama bir yandan da beni rahatsız etmemeye çok özen gösteriyordu. O bizim çalışanımızdı. Ne o bana ne de ben ona yan gözle bakabilirdik zaten. Bu durum beni rahatlatıyordu. Benim gibi biri için bunlar çok hassas konulardır. Evli bir kadının bir başka erkekle beraber olması değil, böyle bir şeyi aklından geçirmesi bile büyük suçtur. Günahtır benim için. Bütün bunlardan sonra kim bilir içinizden neler geçiriyorsunuz. O böyle sorunca hemen durup düşünüyorum. Sahi kafamdan neler geçiyor benim? Hiç. Saf, temiz, heyecanlı bir aşk dinliyorum sadece. Bir de aydın ışıklı gözleri. Şimdilik sadece sizi dinliyor ve sizi anlamaya çalışıyorum Naylan Hanım. Sedat Bey nasıl biriydi. Değişik biriydi. Evde bizim yanımızda Lut yemiş, bülbül gibi susar, oturur. Biraz da babasından korkar, ondan galiba. Babasından neden korkuyor? Kayınpederim zor adamdı. Yürürlemeye başladı mı? Ev başımıza yıkılacak sanardık. En çok da Sedat'a kızardı. Neden başka birine değildi ona? Sedat ailenin ilk erkek çocuğu. O doğunca bütün aile ayağa kalkmış. Çok sevinmişler, kurbanlar kesilmiş. Gülümser hanım da çok düşkündür Sedat'a ama sonra ondan beklediklerini bulamamışlar ki yerine Suat yani kayınpederim sağ solup sağ kolu olmuş Koroğlu'nun. Sedat da böylece küme düşmüş sevmeyi bile unutmuş. Sevmeyi bile unutmuş ha. Öyle işte kibar zarif biriydi Sedat özellikle evde değil de arkadaşlarının yanında bambaşka biri olurdu. Nasıl da bülbül kesildiğini kahkahalarla güldüğünü espriler yaptığını bir tek oralarda görürdüm. İş yerinde de sakin, az konuşan, insanlara mesafeli davranan biri olurdu. İşi hiçbir zaman ciddiye almaz, aklayıp dışarıda, arkadaşlarında kalırdı. Bir de giyim, kuşağım, marka giysiler lüks arabalara düşkündü. Bol yalan söyler, hayatı Koroğlu'nu nasıl kandıracağını düşünmekle geçerdi. Çünkü kayınpederim bunca servetine rağmen çok cimri biriydi. Bu durum bana da çok komik gelirdi. Para her yerde su gibi akardı ama o eve fazladan yanan lambaların, mutfakta dökülen yemeklerin falan peşine düşerdi. Çocukları en lüks biçimde yaşar ama bunu babalarından hep saklarlardı. Sedat zaten üzüntüyü, sıkıntıyı hiç sevmez. Kimseye bir faydası dokunmaz. Her konuda kaytarmanın bir yolunu arardı. Bu konuda sık sık beni de kullanır. Babam seni sever, şu işi hallediver diye bana yüklenirdi. Sadece beni değil, galiba kimseyi sevmezdi o. Ben onun dikkatini çekmeyi, ona kendimi sevdirmeyi bir türlü başaramadım. Bu kadın sevilmek istiyor. Hepimiz isteriz sevilmeyi. Bu çok doğal ama onunki bizimkilerden farklı galiba. Açlık gibi. Gözlerini yere indirmiş yine utanır gibi bir hali var. Kendisiyle ilgili konuşmaktan utanıyor bu kadın. Neden acaba? Sizce Hayri beni bırakacak mı? Başka kadınlara gidecek mi? Aklı fikri Hayri de. Siz ne düşünüyorsunuz bu konudan Ayran Hanım? Bana bırakmaz gibi geliyor ama ya bırakırsa... Ya bırakırsa? Ölüm gibi yani. Hayre onun için hayatı temsil ediyor galiba. Ah Hayre ah. Sanki ben susu versem hemen gidecek ve bir daha hiç gelmeyecek. Evet kendisi de öyle söylüyor ama bazen ne yapacağımızı kendimiz bile bilmeyiz. O biliyor. Ben bilmiyorum ama o biliyor. Ben bugüne kadar neyi bilmişim ki bunu bileceğim. Neden öyle söylediniz? Siz eğitimli, meslek sahibi ve üstelik çok güzel bir kadınsınız. Sevilmedikten sonra bunların ne önemi var ki? Bu dünya beni sevmedi Gülserin Hanım. Sevmedi. Bunları söylerken ağlamıyor ama keşke ağlasa. Çünkü bazen ağlamak bile onun gözlerinde gördüğüm bu derin kederden daha az acıtır insanı. Neden bu kadar yalnız? Neden sanki bu dünyada hiç var olmamış gibi konuşuyor? Bu nasıl bir aşık, nasıl bir acı? Sonra gözlerini yan duvarda duran ve hastalarımın öce, özellikle iç dünyalarını anlatırken bakmayı çok sevdikleri Mona Lisa tablosuna dikiyor ve kendi kendini anlatmaya devam ediyor. Hayrinin aşkındaki şiddet ve bana olan tutku öyle derin, öyle gerçekti ki, adeta önümde diz çöküp yalvaran bir şövalye vardı karşımda. Benden 7 yaş küçük olduğunu biliyor. Sanki prenses bir kraliçeymişim gibi davranıyordu bana ve adeta tapıyordu. Bütün bunlar beni çok heyecanlandırmıştı. Bugüne kadar eşimden ayrılmak, bir başka erkekle beraber olmak aklımdan bile geçmemişti. Zaten bu dünyada böyle bir şeyi bırakın yapmayı sadece aklından geçirecek son kadındım ben. Bunları düşünmek bile benim için hem ayıp hem günah hem de çok büyük bir suçtu. Ama onun bakışlarını gördükçe oradan yayılan ateş bütün vücudumu adeta yakıyor. Bir şeyler düşünmeme bile mani oluyordu. Bu ateşin ne olduğunu uzun süre anlayamadım. Benim gibi bir kadın bunu anlayamaz zaten ama ateş giderek daha çok yakıyordu beni. Aylardır çölde gezip susuzluktan yanıp kavrulan birinin çağlayan gibi fışkıran suyu görmesi gibi bir şeydi bu. Bu ateşin adı her neyse o beni değiştirmişti. Aynada kendime bakarken görüyordum bunu. Benim de gözlerime bu ışık gelmişti. Acaba o ışığı sadece ben mi görüyorum diyerek sık sık Sedat'ın gözlerinin içine bakıyor. O ışığı acaba kocamda görüyor mu diye soruyordum kendime. Aşkı bundan daha güzel tarif eden biri var mıdır acaba? Ama o ışığı tanıyorum ben. Aydın'ın gözlerinde görmüştüm o ışığı. İlk zamanlar içimdeki bu ateş fırtınasından Hayri'nin bile haberi yoktu. Yine sık sık aynı ortamlarda bulunuyor. Aynı arabada bir yerlere gidip geliyorduk ama ben ser verip sır vermiyor. Her zamanki gibi başımı hiç kaldırmıyordum. Bu kadarı yetmişti bana. Eşimin ailesiyle de iş yerindeki arkadaşlarımla da ilişkilerim eskiye göre çok daha iyi gidiyor. Katıldığım dernek toplantılarından artık sıkılmıyor. Hayata biraz daha sıkı tutunuyordum. Değişmeyen tek şey Selatla olan ilişkimizdi. Yatakta ona sokuluyor, gülüyor, konuşuyor ama ondan hiç cevap alamıyordum. Onun aklı babasından gizli alacağı lüks arabalarda, henüz Türkiye'ye gelmemiş, kimsenin üstünde olmayan giysilerde, ayakkabılarda, babasından yiyeceği fırçalardaydı. Bir an önce çocuk sahibi olabilmek için Yoğun bir beklentisi vardı. Aslında çocuk onun umurunda bile değildi. Onun tek derdi Koroğlu'na bir erkek torun hediye edebilmekti. Bugüne dek hiçbir işe yaramamış. Babasının gözüne girememişti. Eğer bir çocuk sahibi olursa belki de babası ona eskisi gibi ters davranmayacak. Ailede itibarı olacaktı. Ama o yine akşamlarının çoğunu arkadaşlarıyla kulüplerde geçiriyor. Bol bol içki içiyor, kumar oynuyordu. Nasıl bir kumar? Bilmem. Beni o kulübe hiç götürmedi. Sanırım orası sadece belli insanların girebildiği illegal bir yerdi. Babasından saklardı oraya gittiğini. Tabii oralarda kaybettiği paraları da. Başı sıkıştıkça annesi gülümser hanım girerdi devreye. Bir şekilde o borçlar kapanırdı. Aile Sedat'la ilişkinizin iyi gitmediğinin farkında mıydı? Evet farkındaydı. Bu yüzden başka kayınpederim olmak üzere ilişkiyi düzeltmek için çok çaba harcadılar. Nasıl? Kayınpederimin tek bildiği şey insanları bağırıp çağırmaktı. Sık sık karını, sarı geleni ihmal ediyorsun. Bunun cezası ağır olacak deyip Sedat'ı tehdit ederdi. Aslında o böyle yaparak beni korumaya çalışırdı. Zaten oraya girmese ben Sedat'la ayrılamazdım. Nasıl yani? Uzun hikaye bunlar Gülseren Hanım. Siz bana Hayri'yi söyleyin. O ne yapacak? Çekip giderse ben ne yapacağım bunu söyleyin. Yine geldik Hayri'ye. Ona ne söyleyeceğimi bilmiyorum onu teselli etmemi, merak etme, bir yere gitmez dememi, onu çocuk gibi oyalamamı bekliyor. Ben bunu yapamam ki. Bir psikiyatrist bunu yapmaz ki. Nalan Hanım, acele etmeyelim isterseniz. Ben sizlerle yeniden görüşmek isterim ama bu sıralar Hayri Bey'i pek sıkıştırmayın. Onu günde yüz kere aramaktan vazgeçin. Biraz zaman verin ona, düşünmek için. Ne yaptığını fark etmesi için zamana ihtiyacı var. Hayri ile de mi görüşeceksiniz? Nasıl da seviniyor. Benim ile görüşmem bile demek ki onun için bir umut ışığı. Bense ile yeniden görüşmeye pek de hevesli sayılmam ama galiba görüşmem gerekiyor. Neden olmasın? Onu da tanısam, anlasam daha iyi olmaz mı? Olur olur, çok iyi olur. Çok teşekkür ederim. Sonra da oturup ne yapacağımızı birlikte düşünelim. Böyle uzun ve aşklı olduğu ilişkiler iyice ölçülüp biçilmeden bitirilmemeli. Ama siz her şeyden önce biraz sakin olun. Öyle intiharlara falan kalkışmak yok. Hem sizin gibi cesur bir kadının hiç yapacağı şeyler değil bunlar. Ben size olabildiğince destek olmaya devam edeceğim anlaştık mı? Tamam siz ne derseniz o olsun. Öyleyse şimdi soruyorum size. Bu ara kullanmak için ilaç istiyor musunuz? Hayır hayır ilaç falan istemem ben. Siz bilirsiniz. Hani bu ara çok gerginsiniz. Kafanız karışık. Hiç olmazsa geceleri rahat uyursunuz diye sordum ama siz istemezseniz benim size ilaç vermek gibi bir niyetim yok. Kısa bir tereddütten sonra yine ağzını büzerek soruyor. Bu ilaç beni çok uyutur mu? Asıl derdim ona ilaç vermek değil, güven tazelemek. Demek bana güvendi, işte bu iyi. Bu işlerin altından kalkabilmek için en çok ihtiyaç duyduğum şey, işte bu güven. Zaten bu ilacı sadece akşam yeterken yarım olarak alın ki geceyi rahatça geçirebilirsiniz. En kısa zamanda sizi yine bekliyorum. Söylediklerimi sakın unutmayın. Yapamadım, kendimi tutamadım falan yok. Ne dediğimse o olacak. Ben size güveniyorum. Bu işlerin altından kalkmak için bana biraz zaman verin. Bir üniversite öğrencisi, utangaç bir genç kız gibi yerinden kalkıp zarif bir hareketle elimi sıkarak yine yavaş hareketlerle odadan çıkıyor. Çıkarken sanki gözleri bana yalvarıyor. Yardım et, kurtar beni diyor. Beşiğin de kollarıyla çırpanarak ağlayan bir bebeğin yardım çağrısına benziyor. İmdat diyen birine yardım edilmez mi? Düşünüyorum da Nalen aşık olmak için neden hayli birini gibi birini seçti acaba? Aslında o seçmemiş. Karşısına çıkan ve onu çok sevdiğini söyleyen ilk erkeğe aşık olmuş. Ancak yanlış anlamadıysam hayli kadınlar arasında her zaman talep gören, beğenilen bir erkek. Ne var onda? Başka erkeklerde olmayan ne var? Biraz düşününce buluyorum. Uygarlıkla birlikte erkekler genelde daha yumuşak, sevecen, saygılı ve duyarlı hale gelirler. Kadınlarsa daha istekli ve cesurlar. Bu kadın Hayri'nin duygularındaki yontulmamışlığı, vahşiliği seviyor galiba. Nalan çıkar çıkmaz elinde bir bardak çayla tuna giriyor içeri. Çayı özenle masanın kenarına yerleştikten sonra gülerek, çıkıyor, gülerek bakıyor yüzüme. Nalan Hanım ne çok kaldı içeride. Girmesiyle çıkması bir olur sanmıştık. En çok da Hayri Bey şaştı bu işe. Salonda söylendi durdu. Ne dedi? Gelmem diyenden korkacaksın. Beni beş dakika bile dinlemedi doktor. Nalan ona galiba tüm hayatını anlatıyor. Madem doktorla konuşmaya bu kadar hevesliydim. Beni niye uğraştırıyorsun be kadın? İşim gücüm var benim. Bir an önce doktora, doktor ona ne ilaç verecekse verse de gitsek falan diye söylendi durdu. Ayrıca Nalan'ın sizin yanınıza da bağırıp çağıracağını... Hadise çıkaracağını sanıyormuş. Her neyse. Nalan'ın içeriden o uslu, uslu çıkınca onun da hoşuna gitti. Önce randevu aldılar sonra da 40 kere teşekkür ederek gittiler. Yeni bir hastamız var ama o da çok suratsız, Genç bir delikanlı. Onu da ailesi zorla getirmiş burayı. Eniştesi yanında olmasa hemen kaçıp gidecek. Bugün şansımız zorla getirilenlerden açıldı Tuna. Öyle galiba. Biraz dinlenmek ister misiniz? Konuğumuzu hemen alalım mı? Zaten kaydırdık randevuları. Hemen al. Bayram 22 yaşında Esmer Yağız bir delikanlı. Doğulu bir ailenin oğlu. Liseyi bitirince askere gitmiş. Dönünce aile bir işe yerleştirmiş onu. Kısa bir süre sonra aynı iş yerinde çalışan bir kıza aşık olmuş. İlk aşkı. Daha önce kızlarla ilişki kurabileceği bir ortama hiç girmediğinden her delikanlı gibi o da karşısına çıkan ilk güzel kıza vurulmuş. Kız ailesinin tabiriyle İstanbul kızı. Bayram kadar acemi değil. Bayram'ın ailesi tutulu Tutucu, kapalı Geleneklerine uyacak bir gelin istiyorlar Bu kız onlara uymaz Zaten Bayram'ın bulduğu kız alınmaz Kim bilir neyin nesidir Hayır diyorlar Bayram'a O kız sana göre değil Nereden biliyorsunuz bana göre olmadığını Henüz tanımıyorsunuz bile onu Hem ben onu seviyorum diyor Bayram Ama derdini kimselere anlatamıyor Bu sefer kıza gidiyor Benim ailem muhafazakar Lütfen benim hatırım için kapan Sonra bir çaresine bakarız ''Hayır, asla kapanmam. Sen beni böyle gördün, böyle beğendin ve sevdin. Beni böyle kabul ederseniz ne hala, yoksa ben bu işte yokum.'' diyor. Ailesiyle sevgilisi arasında sıkışık kalan Bayram ne yapacağını şaşırıyor. İçki içiyor, kavga ediyor, kimi zaman ağlıyor ama ne kızı ne de ailesini ikna edebiliyor. Sonunda sevgilisi terk ediyor onu. Aynı iş yerine çalışmalara rağmen bir daha hiç konuşmuyorlar. Yüzüne bile bakmıyor Bayram'ın. Durumdan aile memnun. Ama Bayram perişan. Onun bu halini gördükçe aile konuşmaya, tanımadıkları bu kızı sürekli götürülemeye devam ediyor. Sana yaramaz o kız. Sana gelene kadar kim bilir kimlerle gezdi diyorlar. Buna daha da içerliyor Bayram. Böylece berbat iki yıl geçiyor. İki yılın sonunda aile Bayram'a kız bakmaya başlıyor ve kısa sürede kendi geleneklerine uygun zengin bir ailenin kızını almaya karar veriyorlar. Bayram'a gösteriyorlar kızı. Bayram'ın gönlü hala eski sevgilidi ama çaresiz boyun eğiyor ailesine. Eey eğmesine de bir yandan da için için onlara olan öfkesi büyüyor. Üstelik eski sevgilisiyle aynı iş yerinde çalışıyor ama morali çok bozuk olduğundan hiç olmazsa gözden ırak olan gönülden de ırak olur belki diyerek işten ayrılmaya karar veriyor. Bu kararını patrona bildirdiği gün eski aşkından ona bir yakınlık başlıyor. İki yıldır yüzüne bile bakmayan kız hadi birlikte yemeğe çıkalım diyor. Şaşırsa mı, sevinse mi bilemeden bu teklifi hemen kabul ediyor ve son kez birlikte yemeğe çıkıyorlar. Bayramın heyecandan ay ayakları yerden kesilmiş, kalbi dışarıda dışarı çıkacak gibi oluyor. Onu artık evleneceğini, hiç istemediği yeni bir hayata başlayacağını ama onu hiç unutamadığını söylüyor. Ancak hiç beklemediği bir cevap alıyor kızdan. ''Ben de seni unutamadım. Üstelik artık her şeye razıyım. Yeter ki sen aileni ikna et.'' diyor. Çok geç gelen bu evet Bayram'ın hayatını alt üst ediyor. Bu arada aile öbür kızı resmen istiyor ve nişan takılıyor. Bayram ne nişanlısını üzmek istiyor ne de sevgilisinden vazgeçebiliyor. Ailesiyle ilişkilere giderek bozuluyor. Olayı haber alan anne ve baba üzüntüden yasaklara düşüyor. Aile öteki kızın Bayram'ı mahvedeceğinden, aileyi rezil edeceğinden o kadar emin ki. Ama bunu bir türlü oğullarını anlatamıyorlar. Oysa nişanlısıyla çok mutlu olacağından eminler. Araya Bayram'ın sevdiği, saydığı aile büyükleri giriyor. Uzun uzun nasihat ediyorlar ona ama kimsenin aklına bir kere de Bayram'ı dinlemek gelmiyor. Sonunda bütün çabalar boşa gidiyor. Bayram aileye direniyor ve böyle inat etmeye devam ederse intihar edeceğini söylüyor. Bunun üzerine Bayram'ı bir ruh doktoruna götürmeye karar veriyorlar çünkü aileye göre oğulları hasta. Öteki kız hasta etti onu. Daha önceden gelip durumu bana anlatan teyze getiriyor Bayram'ı. Demek bayramı ikna etme sırası şimdi de bende. Bayramla yalnız konuşuyoruz. Odaya girince karşındaki koltuğun hemen ucuna oturup başını önüne yiyor ve hiç üzüme bakmıyor. Çok mu seviyorsun o kızı? Evet çok. Ne güzel. Ne? Sevmek diyorum. Sevmek çok güzel. Ama ailemizin vermiyor. Sevgi ve aşk izinle falan olmaz. Madem seviyorsun evlen o zaman. Beni buraya neden getirdiklerini söylemediler mi size? Söylediler. Seni ikna edecekmişim. Nasıl edeceksem? Etmeyecek misiniz? Böyle bir şey mümkün mü? Aşkı konuşuyorsak eğer bana mümkün değil gibi geliyor. Üstelik ben insanlardan aşkı dinlemeyi çok severim. Anlatsana biraz. Heyecanlanıyor. Koltuğuna iyice yerleşip hafifçe gülümseyerek anlatmaya başlıyor. Uzun uzun dinliyorum onu. Çünkü buna çok ihtiyacı var. Kimse onu dinlememiş. Sadece nasihat edilmiş çocuğa. Nasihatlar sadece edeni rahatlatır. Karşı tarafı ise daha da kızdırır. Sonra hayatındaki bu iki kızı soruyorum ona. Önce sevgilisini anlatıyor. Her şeyini çok beğeniyor onun. Güzelliğini, aklını, kişiliğini. Sonra nişanlısına geliyor sıra. Çok iyi bir kız. Bütün bunları ona da anlattım. Sabırla dinledi beni. Bana kızmadı. Sen nasıl istersen öyle yap. Ben senin kararına saygılayım dedi. Kendisini büyük bir çıkmazın içinde görüyor. Henüz yaşı genç. Bu işler yüzünden işinden de ayrılmış. Yani ailesine muhtaç. Ailesini korumasına ve güvenine bu kadar muhtaçken onlarla ters düşmek iyice köşeye sıkıştırmış bayramı. Aileyi terk edip sevgilisini tercih etse nasıl ayakta duracağını, bu işlerin altından nasıl kalkacağını bilemiyor. Kızı terk edip ailesinin dediğini yapsa bu sefer de yüreği bunları kaldırmıyor zayıf, çaresiz, teslim olan bir bayramdan nefret ediyor ve bu nefreti olduğu gibi ailesine yansıtıyor. Evde vuruyor, kırıyor, avazı çıktığı kadar bağırıyor. Dünyayı dar ediyor hepsine. Aile bayrama düşkün ama onlarda ruh, nuh diyor, peygamber demiyor. Üzülüyorum çocuğun haline. Hayatının henüz çok başında. Nişanlısı ile evlenirse daha baştan ön yargılı başlayacak bu evlilik. Ailesi nasıl sev sevgilisiyle mutlu olmayacağından eminse Bayram neşanlısıyla mutlu olmayacağından emin. Bense bunların hiçbirinden emin değilim. Bayramı ikna etmek gibi bir niyetim yok. Bunu ona söylüyorum. Şaşırıyor. Siz doktorsunuz. Bir şey söyleyin diyor. Söylesem yapacak mısın diyorum. Müzik bir gülümsemeye yılıyor yüzüne. O zaman birlikte düşünelim. Ama yüksek sesle deyince biraz rahatlıyor. Sonra da başlıyoruz konuşmaya. Ailenin içi itiraz etmese sevdiğin kıza nasıl bir ilişkiniz olurdu? Hemen evlenir ve çok mutlu olurduk. Onu çok seviyorum. İlişkiniz ne kadar sürdü? Tam bir yıl. İyi muydunuz? Yok, pek anlaşamazdık. Sürekli kavga eder, sonra da barışırdık. Neden kavga ederdiniz? O açık saçık giyinirdi, ben de kızardım. En çok bu yüzden kavga ederdik. Evlenince de böyle giyinmeye devam eder miydi sence? O eder, beni dinlemez. Şimdi bile niye tek giyiyor. Ben kızıyorum ama, laf anlamıyor ki. Sen kıskanç bir erkeksin galiba. Biz öyle yetiştik doktor hanım. Erkek dediğin kıskanç olur. Peki evlenirseniz ne olacak? Zaten bu gidişle evleneceğimiz falan da yok. Eliyle başını kaşıyarak bir süre susuyor. Kafası karıştı. İki yıl boyunca aynı işlerinde çalıştığımız halde birbirinize hiç konuşmadınız mı? O konuşsa ben konuşurdum ama o konuşmadı. Neden? Çünkü o zaman başka bir erkek arkadaşı vardı. Sonra ondan ayrıldı. O zaman benimle konuşur ama yine konuşmadı. Sonra yeni biriyle çıktığını öğrendim. Sonra ne oldu da seninle barışmaya karar verdi? Bilmem. Beni sevdiğini o zaman anlamış. O zaman dediğin. Yani ben başkasıyla neşanlanıp işten ayrılmaya karar verdiğim gün. Nasıl yani? Ne bileyim ben öyle diyor işte. Sen bu kıza güveniyor musun? Pek sayılmaz. Siz olsanız böyle birine güvenir miydiniz? Hafifçe gülümsemekle yetiniyorum. Şu anda Bayram belki de ilk kez kendi duygu ve düşünceleriyle baş başa kaldı. Kendi iç sesini şimdi başladı duymaya. Elin kızına hemen bir kulp takılmaz ki. Ne tanıyorsunuz, ne biliyorsunuz onu? Bir kere dinleyin, anlayın, öyle konuşun. Bir de Müslümanız diyorlar. Seninle hiç konuşmadılar mı? Konuşmadılar tabii. Sadece akılları sıra beni köşeye sıkıştıracaklar. Neden öyle yapıyorlar? Onlar ne istiyorsa olacak. Sen de adam mısın? Senin de bildiğin bir şey var mı diyen yok. Gelmişiz kaç yaşımıza? Gençsek, aptal, gerizekalı da değiliz. Askere gitmişiz. Orada binbir zorlukla baş etmişiz. Bunlardan kimsenin haberi yok. Onlar beni hala dünkü çocuk sanıyor. Aslında hala çok genç, çok deneyimsizsin be çocuk diyorum içimden. Aslı da sevimli. Anneler babalar için çocukları her yaşta çocuktur ama söylediklerin doğru. Artık kendi kararlarını kendin alabilecek çağa gelmişsin. Bu sözlerim hoşuna gidiyor. Sevinçli bir gülümsemeye yalıyor yüzüne. Biraz da ailenden bahsetsene. Nasıl insanlar sizinkiler? Ailem aslında iyidir. Bana çok düşkünler. Bu kız işi çıkana kadar aramızda hiç sorun olmadı. Şimdi Allah için ne dediysem yaptılar ama... İşte bu kıza taktılar. Beni adam yerine koyup dinlemediler bile. Eskiden severdim onları ama şimdi hepsinden nefret ediyorum. Onların her dediğini yaparsam ben ne iyisi yok. Ama yok öyle ya ama. Benim de bir kişiliğim var. Kendime göre düşüncelerim var. Bu sefer bu savaşı maalesef kazanamayacaklar. Ödürüm yine de pes etmem. Demek ciddi bir savaş çıktı aranızda. Öyle sayılır. Şimdi son çare olarak beni size getirdiler. Ben deli miyim de psikiyatriye getiriyorlar beni? Ben de onların ne düşündüğünü biliyorum. Ne düşünüyorlar bana da söyle. Akılları sıra kendi yapamadıklarını size yaptıracaklar. Beni bunları anlamayacak kadar aptal sanıyorlar. İnsana nasıl babası bile kendi yetiştirdiği çocuğu hiç tanımıyor. Bak işte bunda çok haklısın. Yine şaşırıyor. Ne dediğimi anlamaz gibi bakıyor yüzüme. Allah aşkına siz kimden yanısınız? Tabii ki senden yanayım. Ama beni buraya onlar getirdi. Parayı da onlar verdi. Gülüyorum. Parayı onlar da verse benim hastam sensin. Doktorlar hep hastalarından yanadır. Yani ben hasta mıyım sizce? Biz doktorlar öyle deriz ama buraya genellikle hastalar değil. Asıl hastaların hasta ettikleri gelir. Biz o gelenlere yardımcı olmaya çalışırız. Sana gelince bence hasta mı hasta değilsin ama hayat bu ara seni çok sıkıştırmış. Sen de bunu almışsın. Senin yerinde ben olsam sanırım tıpkı senin gibi davranırdım. Oh be. Bakalım şimdi ne diyecekler. Ben beyaz dişlerini göstererek keyifle gülüyor. Eğer böyle devam ederlerse intihar edecektim. İntihar mı edecektin? Sahi mi? Edecektim tabii. Biraz da bunu anladıkları için beni buraya getirdiler. Yani sen benim sandığım kadar akıllı değilsin. İnsanı da akıl mı bırakıyorlar? Ben ölünce işte o zaman görürlerdi. Neyi görürlerdi? Yani yaptıklarına çok pişman olurlardı ama o saatten sonra pişmanlığın kimseye faydası yok. Onlar da sevgilimde sevgilim de hemen birini daha bulur, keyfine bakardı. Aslında gerçekleri çok iyi görüyor bu çocuk. Sadece baskıdan bunalmış. İnsan baskı altındayken gerçeği göremez. Görse de görmek istemez. Ama bakıyorum sen her şeyi gayet iyi teşhis etmişsin. Güya beni bu bataktan kurtarmak için buldular o kızı. O kız dediğin nişanlın mı? <gülüyor> Sahi ondan hiç söz etmedin. Nasıl bir nişanlın? Nasıl olsun? Bizimkiler bayılıyor ona. Bırak onları. Sence nasıl bir kız? Güzel mi? Bilmem pek bakmadım. Ailenle inatlaşma uğruna yazık oldu kıza desene. Yazık oldu tabii. Şu senin öteki kız öteki kız da senin gibi yapıyor olmasın. Nasıl yani? Ne bileyim o da senin gibi ailene inat seni istiyor olabilir mi? Hadi ya. Bilmem. Olabilir mi acaba? ''İşin kötüsü tıpkı senin gibi benim de kafam karıştı. İstersen acele etme. Hemen birini seçmek zorunda değilsin. Hayat senin değil mi? Ne istersen öyle yaparsın.'' ''Yaparım tabii.'' Susup uzun uzun düşünüyor. Bu sefer bana hüzünlü gözlerle bakarak tekrar gelmek üzere çıkıyor odadan. O çıkınca anne baba ve teyze giriyor içeri. ''Baskıyı hemen kesin. Doktor bize çok kızdı. Yanlış yapmışız. Sen ne dersen o olur.'' diyeceksiniz diyorum. Aile şaşırıyor. ''Aman doktor hanım.'' falan diyecek oluyorlar. ''Hepsini susturuyorum. Madem getirdiniz ben ne dersem öyle olacak.'' diyorum. Bayram bir süre daha da gelmeye devam etti. Uzun uzun konuştu onunla. İçinde kalmış ne varsa hepsini anlattı. Sevgilisine önce kızdı. Sonra da onu anlamaya çalıştı. ''Yazık.'' dedi. Eğlenecek birini arıyor. ''Benden iyisini bulsa bana gelmezdi.'' ''Bulur inşallah.'' diyerek kapattı o konuyu. Kendini anlayınca aşk zannettiği duyguyu yakından görünce o duygu ona yabancı geldi. Hatta aşk sandığım duygu yüzünden intihar bile edecektim diye çok ayıflandı. Çocuğum olursa ben onu hep dinleyeceğim diyerek hayaller bile kurdu. Son gelişinde nişanlısını da getirdi bana. Yan yana koltuklarda oturup sık sık birbirlerine bakarak, utanarak, gülüşerek birlikte konuştular. Sonra da el ele çıktılar odadan. Tam çıkarken nişanlısının bana bakışındaki güzelliği unutamıyorum. İçindeki minnet ve teşekkür duygusu sanki gözlerine yerleşmişti. Düğün davetiyeleri çok hoştu. Sanırım mutlu bir ve çocuklu bir aile oldular. Düşünüyorum da bayramın kendi gerçeklerini görmesi için ben büyü de yapmadım, sihirde. Sadece onu dinledim. Yargılamadım, suçlamadım, ayıplamadım. O da kendi sesini duydu ve yanlıştan döndü. Aile onu bana getirmeseydi, ben onu dinlemeseydim bir inat uğruna neler olacaktı kim bilir. Aslında doğruyu bulmak zor değil de bazen küçük ayrıntıları atlayıveriyoruz. Özellikle genç çocuğu olan aileler keşke daha dikkatli olsalar. Onları mutlu görmek beni de çok mutlu ediyor.''